Durma dirlik dine arkadaşlar kalkın gidel üç atım var dirlik arkadaşlar kalkın gidel Ali paşa vurdular yavrusuna haber bebek. Ali paşa yi vurdular larıldılar daava vudular yüz başaşılarlar darılmayı yüz başaşılar Ali Paşa vuular darılmayı yüz başaşılar Ali Marşallar Ali Paşa'yı vurdular. Dağılmayın yüzbaşına. Ali Paşa'yı vurdular. Herkese merhaba. 94 açık radyoda Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Erjüment Gürçay. Bugün programı Modern Folk Üçlüsü'nden dinlediğimiz bir Van türküsü başladık. Ali Paşa Ağı'dı. Bu türkü Modern Folk Üçlüsü'nün 1986 yılında verdikleri İstanbul 7di Tepe konseri kayıtlarında yer alan bir türküydü. Modern Folk Üçlüsü 1969 yılında Ahmet Kurtaran, Doğan Canku ve Selami Kara İbrahimgil tarafından kuruldu. O yıl Esin 45'lik plağında yer alan bir Karacaoğlan türküsünde Yohyoh'da eşlik ederek müzikseverlerin karşısına çıktılar. Az önce dinlediğimiz Ali Paşa Ağıdı'nın yer aldığı ilk 45'lik plaklarını 1970 yılında yayınladılar. Plağın diğer yüzünde de bir Gaziantep türküsü olan Deriko yer alıyordu. Bu 45'lik plak 3 ay içerisinde liste başı oldu. İşte halk türkülerini Batı müziği formlarında harmonize ederek yorumlamaya devam eden grup aynı yıl 3 adet 45'lik plak daha yayınladılar. 1971-72 yılları arasında müzik çalışmalarına kısa bir dönem ara veren modern folk üçlüsü, 1972'den itibaren müzik yapmaya devam ettiler. İşte Halk türkülerinden yaptıkları çok sesli düzenlemelerin yanı sıra klasik Türk müziği düzenlemelerine ve batı müziği şarkılarına da repertuarlarında yer verdiler. Kültür Bakanlığı aracılığıyla yurt dışında yaklaşık 45 ülkede konserler yaptılar. 1978'de Nüket Duru ile ve 1981'de Ayşegül Aldınç ile televizyon şarkı yarışmasına Türkiye adına katıldılar. Birçok Türkiyeli müzisyenle ortak albüm projelerine de imza attılar. Modern Folk Üçlüsü'nün günümüze kadar yayınlanmış 14 adet 45'liği, 5 long Play ve 6 tane de CD'si bulunuyor. İşte geçtiğimiz yıl Modern Folk Üçlüsü'nün bu albümlerinden seçtiğim şarkılara Babil'den sonra programımda yer vermiştim. Benim de içerisinde bulunduğum kuşak için bu şarkılar büyük anlam ifade ediyorlar. Yani en azından benim için bu böyle. Sanıyorum yaşıtlarımın da çocukluk günlerinden kulaklarında kalan en az bir modern folk üçlüsü şarkısı mutlaka vardır. Yani modern folk üçlüsünün... Ortaya çıktığı yıllara biraz hani değinmek gerekirse işte İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyaya gelenler 1960'lara gelindiğinde artık dünyayı değiştirmek istiyorlardı. 1968'de Fransa'da ortaya çıkan özgürlükçü hareketin etkileri ülkemizde de hissedilmeye başlanmıştı. İşte 68 hareketi müziğiyle, sinemasıyla, modasıyla, estetiğiyle idealizmiyle ve yani işte özgürlükçü ruhuyla sonraki kuşakları da etkiledi. O günlerin sloganı gerçekçi ol, imkansızı isteydi. Yani 60'lar Soğuk Savaş yıllarıydı aynı zamanda. İşte Yuri Gagarin uzayda yürümüştü. İşte 70'lerin başında Armstrong aya ayak basmıştı. Sultanahmet Meydanı batıdan gelip işte Asya'nın içlerine gitmeye çalışan hippilerle doluydu. İşte Afrika'da bağımsızlık mücadeleleri sürüyor. İşte Vietnam'da yani uzak Asya'da kan gövdeyi götürüyordu. Türkiye 1960 yılında ilk askeri darbeyi yaşadı. İşte bu darbenin görece özgürlüklü bir yanı da oldu ama bu uzun sürmedi. İşte 1970'te ikinci askeri darbe geldi. 1960'lar köyden büyük kentlere ve Almanya'ya göçünde yaşandığı yıllardı. İşte aynı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin de aydınlar, işçiler ve öğrenciler arasında ilgi gördüğü yıllardı. Anadolu'dan kentlere göçenler birlikte türkülerini de getirdiler. Yani TRT radyoları da yer veriyordu bu türkülere ama bu göçle birlikte kentliler türküleri yakanlarla, yani türkülerin gerçek sahipleriyle de tanışıyorlardı. Kezer ruhi su, sazı ve sesiyle bu türküleri kentli kulaklara taşımada önemli bir işlev görmüştü. Ben 1962'de doğdum ve 60'lı yıllar benim için tam anlamıyla radyo günleriydi. İşte bugün de yaşadığım küçük çekmece Gölü'nün kuzeyindeki Altınşehir köyünde 1970'lere kadar elektrik yoktu. Yani evimizdeki pilli radyo bizim için dünyaya açılan kapıydı. Radyoyu belli saatlerde açardık. Yani belki Modern Folk üçlüsünü ilk kez radyoda mı dinlemiştim, şimdi tam hatırlamıyorum ama yani rahmetli abim Bülent 1947 doğumluydu. İşte 1960'ların sonlarına doğru üniversitede okurken aynı zamanda Sualisak i̇sak orkestrasında bateri ve gitar çalıyordu. Bir dönem Ajda Pekkan'a da konserlerinde eşlik etmişlerdi. Evde bir pikabı ve çok sayıda plakları vardı. İşte 1960'lı 70'li yıllar Anadolu rock müziğinin yaygınlaştığı yıllardı. Abimin bu plakları arasında dinlediğim modern folk üçlüsü şarkıları Diğerlerine pek de benzemiyordu. Daha sonra bu şarkıların çok sesli halk türküleri de denemeleri olduğunu ayırdığına vardım. TRT radyolarında dinlediğim türkülerden farklı bir tadı vardı. Yani sonra 1970'lerde kırmızı etiketli imece kasetlerinde Ruhisu'nun sesiyle tanıştım. O da çok farklıydı. 1988'de Ruhisu Dostlar Korusu'na girdim ve 2014'e kadar orada çok sesli türküler söylemenin keyfini doyasıya yaşadım. Şimdi geri dönüp baktığımda müzikal beğenimin şekillenmesinde Modern folk üçlüsünün ayrı bir yeri var bende. Batı dünyasında çok sesli müzik çok küçük yaşlarda insanların kulağında yer ediyor. Yani işte bunda belki çok sesli kilise müziğinin de etkisi olsa gerek. Bizim gibi ülkelerde bu müziğin yaygınlaşmasının zaman alıyor. Yani bugün Türkiye'de onlarca çok sesli koro var ve bütün dünyada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ediyorlar. Ama hepsinin temelinde işte Muammer Sun'un, modern folk üçlüsünün, Ruhisu gibi öncü müzisyenlerin çok büyük rolleri olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak ülkemizde. Tabii bu yıl karantina günlerinde bu kutlama yapılacak. Okullar kapalı ve çocukların sokağa çıkması da yasak. İşte alternatif kutlamaların yapılacağına dair haberler okuyoruz. Ben de bugün programda çocukların bayramını kutlamak için Modern Folk Üçlüsü'nün çocuk şarkılarından örnekler dinletmek istiyorum. Açık Radyo çocuk dinleyicileri de olan bir radyo ve umarım bu program Modern Folk üçlüsüyle günümüz çocukları arasında bir köprü işlevi de görür. Modern Folk üçlüsü her şey çocuklar için sloganıyla 1970'li yıllarda okul konserleri yaptılar. İşte Selami Kara İbrahimgil bir gazeteye verdiği söyleşide ağaç yaşken eğilir diyordu ve devamında ''Biz de çocuklara küçük yaşlarda iyi bir müzik eğitimi vererek büyüdükleri zaman kaliteli müzik severler olmasını istiyoruz.'' diyordu. Bir de o yıllarda farklı dillerden, kültürlerden alınıp söylenen çocuk şarkıları yerine bu topraklara özgü şarkılar yapmaya çalışıyorlardı. Bu okul konserleri sırasında 20 şarkı yaptılar ve bu şarkıların 12 tanesini 1979'da çocuklarımız için başlıklı long Playde yayınladılar. E bu albüm 1985 yılında Banu Kırbağ ve Ülkü Giray'ın katkılarıyla çocuklar için şiirler, şarkılar başlığıyla farklı bir biçimde yeniden yayınlandı. Bu şarkılara geçmeden önce TRT'de yayınlanan bir televizyon programı kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kayıtta Modern Folk Üçlüsü çocuklarla birlikte Yaşasın Okulumuz şarkısını yorumlayacaklar. Bu kaydı bir müzik dersinden alınmış bir ses kaydı olarak da kabul etmek mümkün. Şimdi bu kaydı dinliyoruz. Yaşasın Okulumuz Hatırladınız değil mi siz de bu parçayı? Biliyorsunuz yani. Bir hep beraber söyleyelim ister misiniz? Bir azıcık söyleyelim bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım başlıyorum. Dağın annemizin kollarında yaşlanmış. İsterseniz şimdi biz çalalım, siz dinleyin, bakalım beğenecek misiniz bu daha dün annemizin bu şekildeki bir söylemişini, yorumunu. ha Az önce dinlediğimiz bu çok bilindik okul şarkısı modern folk üçlüsüyle bambaşka bir boyuta taşınmış. Yani bu görüntülü bir kayıttı ve çocukların şaşkınlıkla karışık sevinçlerini yüzlerinden mimiklerinden okumak mümkündü. E, TRT çocuk programları yapımcısı Doktor Tekin Özertem o günleri ve e, Modern Folk üçlüsü ile e, tanışmalarını e, 2001'de Türkiye İş Bankası tarafından e, yayınlanan e, Modern Folk üçlüsünün çocuklar için albümünün kapağına yazdığı yazıda şöyle anlatıyordu. E, Biz kim miyiz başlıklı bir yazı. Biz e, o yıllarda yayına başlamış olan TRT Ankara Televizyonu çocuk programları yapımcıları. Başımızda Süheyla Sinkil, televizyon çocuk programlarının kurucusu. Süheyla Sinkil de çocuğa gönül verenlerden, yıllarca çocuklar için iyi ve güzel şeyler yapmak için didinenlerden. Tülin Oral, Faruk Üçok, İskender Salgırlı, Ahmet Derin, Canan Meray, Zülal Erden biz bir avuç insan inanılmaz sınırlı koşullarda Süheyla Sinkil'in yönetiminde haftada bir gün yayın yapan o da akşamları Ankara Televizyonu'nda Çocukların Televizyonu adı altında yarım saatlik bir program hazırlıyoruz. Modern Folk üçlüsünün çocuk şarkılarını çok sesli yorumladıklarını duyunca yürek, yüreklenip programa davet edelim diyoruz. Kabul edip geliyorlar. Hem de ne gelmek ve uzun yıllar süren bir beraberlik böylece başlıyor. Konukluk ortaklaşa program hazırlamaya kadar uzanıyor. Çocuklarla Baş Başa programını dördümüz birlikte sunuyoruz. Onlar program sunucusu olarak bana. E ben de dördüncü olarak onlara katılıp programın açılış şarkısını birlikte söylüyoruz her hafta. E bu akşam yine sizleyiz. Büyük küçük el eleyiz. Hep birlikte çalışır, birlikte eğleniriz. Modern folk üçlüsü çalışmalarını o günden bugüne sürdürüyor. Çocuğun toplumsal yerini ve önemini benimsemiş bu üç sanatçı Ahmet Kurtaran, Doğan Canku ve Selami Kara İbrahimgil bu tavırlarını gerçekleştirdikleri bu yapıtta bir kere daha pekiştiriyorlar. Her zaman çocukların severek dinledikleri ve dinleyecekleri bizim olan, bizi bize anlatan eserlerini İş Bankası Kültür Yayınları'nın değerli girişimiyle bir araya getirerek günümüz teknolojisinin olanakları ile bize yeniden armağan ediyorlar. Bize gelince Modern Folk üçlüsüyle başladığımız serüven yıllarca sürdü. O yıllarda sayısı onu geçmeyen çocuk şarkılarına yüzlerce yeni şarkı eklendi. Ankara Televizyonu çocuk ve gençlik programları yapımcılarının ve TRT Müzik Dairesi'nde görev yapan değerli arkadaşlarımızın çabalarıyla küçük senemeyecek bir çocuk şarkıları repertuarı oluştu. Çok değerli bestecilerimiz birbirinden güzel eserler besteleyip uyarladılar çocuklar için. Bu bayrak yarışının içtenlikle ve inançla sürdürülmesi en içten dileğim diye bitiriyordu yazısını Doktor Tekin Özertem. Şimdi sırada sözleri ve müziği Doğan Canku'nun babası Şeref Canku'ya ait bir şarkı var eee şarkıyı Duancan Ku bu albüm için düzenlemiş. eee Trick Track. <gülüyor> to back to you. Çalışmamak tülük tülük tülük tülük olur mu bir çalışmamak? Modern Folk Üşüsü'nün kurucularından Ahmet Kurtaran... ...2017 yılında Sabah Gazetesi'nde yayınlanan bir yazısında müzik yolculuğunu ve çocuklar için yapmaya çalıştıklarını şöyle anlatıyordu. Babam doktordu. Evimiz ve muayenehanesi de o zamanlar Ankara'sının makbul semtlerinden ulus anafartalardaydı. Birinci sınıfa yürüme mesafesinde beyaz yaka siyah önlükle devrim ilkokulunda başladım. Şimdilerde yerinde modern çarşı var. Cumartesileri Pekos Bill dergisi çıkar. David Crockett, Jane Calamity Pekos Bill'in Sarı Yelili Atı Tayfun'un maceralarını okumayı iple çekerdi. Ancak aynı cumartesileri özel müzik hocası akordeon dersi için eve gelirdi. E bu da bende kabus gibi mide ağrıları oluştururdu. Oysa müzik öğrenmek isteyen bendim ama hoca biraz sertti. Neyse ki 2 yıl sonra beni Ankara Koleji'ne verdiler, bahçeli evlere taşındık, siyah önlükten Armalı Kolej Forması'na terfi ettik, özel müzik dersleri de böylece bitti. Yaşamıma büyük katkısı olan Toprağı Bol Olsun, Efsane hocam Ragıbah Kangal'ın sınıfındaydım artık. İkinci hafta okulun müzik odasına gittik. Kapıdan girince inanamadım. Cumartesileri müzik hocası Muzaffer Arkan bizleri karşılardı. Sınıftan müziğe yatkın beni ve sonralarda ünlü bir piyanist olacak Bedi Aran'ı Orf Vurmalı Çalgılar Orkestrası'na seçti. Kader ağlarını örmüştü bir kere. Müzik varsa Muzaffer Hoca da olacaktı. Kurtuluş yoktu. Böylece müzik daha o yıllardan yaşamın bir parçası oldu. Uzun yıllar geçti. 1969'da modern folk üçlüsünü kurduk Selami ve Doğan'la. Konserler, plaklar, kayıtlar koşturuyoruz. Bir gün Ankara Radyosu'ndaki kayıt sonrası elde çalgılar koridorda yürürken müzik Sisi gelen bir stüdyonun önünden geçtik. Ankara Radyosu çocuk korusu provadaydı. Ses geçirmez stüdyo kapılarında camlar vardı o yıllarda. İçeri bakınca yılların Muzaffer hocası korunun başında. O da bizi gördü, buyur etti. Üçümüze bakıp büyük bir iftiharla işte benim en başarılı öğrencilerim demez mi? Hayır, benim hocam malum da bizimkilerin nereden hocası oluyor? Sonrasında gerçek anlaşıldı. Selami'nin kolejde okurken Doğan'ın da konservatuvarda Solfeş hocası olmuştu rahmetli. Böylece modern folk'un çocukluk yıllarındaki ortak kaderini Muzaffer hoca çizmişti sanki. Sonraki yıllarda halk müziği yanı sıra çocuk şarkılarına da bu nedenle eğildik. TRT'de her hafta tekrarlanan bu akşam yine sizleyiz programını yapmaya başladık. Her program için yeni şarkılar hazırlamak gerektiğinde 25-30 parçalık bir çocuk repertuarımız oldu. Önemli besteciler çocuklarımız için ölümsüz eserlerini bizlere verdiler. Ergider, Yoldaş Ali Veli, Tiki Tiki Tak, Muammer Sun, Annemize Türk'ü, Biz Tam 7 Cüceyiz, Münir Ceyhan, Orada Bir Köy Var Uzakta, Salih Aydoğan, Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara, Ziya Aydıntan, Kırlara Doğru, Doğan Canku, Tıpkı Güneş Gibi Ol, Oduncular, Erdoğan Okyay'ın Ölümsüz Eseri, Yesen Anadolu'yu ve Daha Nicelerini Seslendirdik. Bestecilerin çoğu artık aramızda bile değil ama eserleri dillerde, gönüllerde. Bu hikayeyi anlatış nedenim sık sık röportajlarda sorarlar gençlere ve sonraki nesle neler söylemek istersiniz diye. Esasında diyeceğim gençlere değil anne, babalar, teyze, amca, dedelere. Söylenen hep aman evladım müziğe çalgıya fazla dalma derslerinden geri kalır serseri olursun. Boş laflar bunlar. Bilakis onlara müzik, spor, başta hobileri olmasında destek olun. Yani sanatın her türü, müzik, resim, şiir, edebiyat yani yaratıcı zekayı destekleyen her şeyle uğraşmalarını sağlayın. Ki yarınlarda yoğun yaşamın stresinden kurtulmak için sığınacak bir çatıları olsun. ve Mesleklerinde de başarılı olsunlar. Kendimden misal yani 45 yıldır hem müzikle ve hem de diş ile uğraşıyorum. Müzikte 300'ün üzerinde ülkemi temsil etmiş, yüzlerce konser, televizyon, radyo programı, onlarca plak, kaset, CD yapmış, diş hekimliğinde pek çok akademik çalışmaya imza atabilmişiz. Özetle denge korunabilse yani ilimle film beraberinde götürülebilir. Yıllar sonra bizlere destek olan önce anne babalarımızı, sonrasında da Muzaffer Hoca'yı, Ergüler Yoldaşı, Erdoğan Okya'yı ve aramızdan olmayanları rahmetle ve hürmetle anarız diye bitiriyordu Ahmet Kurtaran yazısını. Modern Folk Üçlüsünün çocuklar için albümü, şarkıların notalarını ve sözlerini de içeren bir kitapçıkla 2001 yılında İş Bankası tarafından yeniden yayımlandı. 1979'da yayımlanan 12 şarkıya bu albümde 8 şarkı daha eklendi. Bu albümden seçtiğim şarkılarla programa devam etmek istiyorum. Sözleri ve müziği Ziya Aydıntan'a düzenlemesi Doğan Canku'ya ait olan bir çocuk şarkısıyla devam ediyorum. 20 şarkının yer aldığı bu albümde en sevdiğim şarkılardan birisi de bu şarkı Kırlara Doğru. And you's gonna take Bu sözleri Adnan Çakmakoğlu'na, müziği Salih Aydoğan'a ve düzenlemesi Doğan Can ait bir şarkıda modern folk üçlüsünü dinliyoruz. Bir dünya bırakın biz çocuklara. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Modern Folk Üçlüsü'nden seçtiğim çocuk şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Sırada sözleri ve müziği Ergüder Yoldaş'a düzenlemesi Doğan Canku'ya ait bir çocuk şarkısı var. Tiki Tiki Tak Modern Folk Üçlüsü'nden dinliyoruz. ardından ardından bir gün seni yaradan bir gün seni yaradan sana değer geri geri dön geri geri dön geri geri dön soğ soğ dallarımda sensiz yıllarım derdimden derdimden bir gün beni yaradan bir gün beni yaradan bana der, geri geri dön geri geri dön geri geri dön boş boş yaslanma kalbim Ben dönünce tegiddi gitar te gibi gitam atmaya başlar ycel Te gitar tegid gitar atmaya başla yacak Sevindim... sen yaradan bir gün seni yaradan sana der geri geri dön geri geri dön geri geri dön sol sol da da, da. sen bir gün beni yaradan bildin beni yaradan bana der geri geri dön geri geri dön geri geri dön o sen dönünce You Sırada yine bir Ergüler Yoldaş şarkısı var. Düzenleme yine Doğan Canku'ya ait. Ali Veli. O tirinirinam de tirinirinam O tirinirinam de tirinirinam Vurunca sazının bam bam deli Esinlenir Ali Veli Esince bir ınlık samsam yedi. Teksting av Hop, gelinir dam, diridir moru yaradan udan bir ateş ver şunca garibe san, doğru, yeşili moru yaradan gebir ateş ver şunca yeni ne doğru eskisi yenisi rüzgarın ötesi şunca garibe yeni aşk şarkısı. eskisi yenisi rüzgarın ötesi şunca garibe san yeni aşk şarkısı hop dirinir lelelele nam oh lelelele nam de dilelele nam oh dilelele nam de dilelele nam ba ba ba ba ba ba ba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 Modern folk üçlüsünden şimdi dinleyeceğimiz şarkının düzenlemesini Doğan Canku yapmış. Anonim bir çocuk şarkısını modern folk üçlüsünden dinliyoruz. Kuş Sesleri. Çocuk şarkıları deyince aklıma gelen ilk isimlerden birisi de Muammer Sun. Sözleri ve müziği Muammer Sun'a ait şarkıda şimdi modern folk güçlüsünü dinleyeceğiz. Şarkının düzenlemesi yine Doğan Canku'ya ait, annemize türkü. Halevin içile sicio analar çerkerip gük kim senin mi yesim eli ja kar Sevgili dostlar, bugün de Babilden sonranın sonuna geldik. Bugün programda Modern Folk Üçlüsünün ilk kez 1979'da yayımlanan ve sonra 2001'de yani yeni şarkılar eklenerek yeniden yayınlanan çocuklar için albümünden seçtiğim şarkılara yer verdim. Birkaç gün sonra çocuklar bayramlarını kutlayacaklar. Yani bu şarkılar benim çocukluk günlerimden onlara bir bayram hediyesi olsun istedim. Bir de hala dinlemediyseler modern folk üçlüsünün yani 40 senedir tazeliğini koruyan sesleriyle çocuk şarkılarıyla tanışmalarını istedim. Bu yıl bayramlarını ellerinde geçirmek zorunda kalacak çocuklar. Yani umarım bundan sonraki bayramlarını her anlamda daha özgür, geleceğe, daha, geleceğe dair daha umutlu günlerde kutlarlar. Bu programın ve bundan önceki programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı çok sevdiğim ve bugün biraz buruk duygularla dinlediğim bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Şarkı bizi bir zamanlar billur ırmaklarıyla, hoş topraklarıyla bilinen Anadolu'ya davet ediyor. Fakat Anadolu ne yazık ki eski günlerini aratacak durumda bugün. Ama yine de umut doğada ve çocuklarda, gençlerde diye düşünüyorum. Yani geçen yıl iklim krizine ve ekolojik yıkıma karşı dünya çapında çocuklar öne çıktılar. Bu gidişe pek razı değiller. Yani umarım dünyadaki karar vericiler onların seslerine kulak verir ve gezegeni üzerinde yaşayan tüm canlılarıyla birlikte yeni bir yok oluşa götüren bu gidişe karşı somut adımlar atarlar. Çocuklara verilecek en güzel armağanın mavi, yeşil, yaşanabilir bir gezegen olduğunu düşünüyorum. Son şarkının sözleri ve bestesi Erdoğan Okya'ya ait. Şarkıyı Doğan Can Kudü düzenlemiş. Modern folk üçlüsünden dinleyeceğiz. Geçsen Anadolu'yu. Haftaya pazartesi 13'te 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle bütün çocukların bayramını kutluyorum. Sağlıcakla kalın. Rock, butter, butter, yes sir